927 numaralı konu Hazreti Peygamber'in don giymeyi övmesi. Evet, Peygamberle beraber Baki mezarlığında yağmurlu bir günde oturmuştuk. Bir hanım merkebe binmiş olarak beraberinde merkebin sahibi de olduğu halde yanımızdan geçti. Merkebin ayağı bir çukura geldi ve kadın düştü. Hazreti Peygamber kadından yüzünü çevirdi. Ey Allah'ın Rasulü, üzerinde donu vardı, dediler. Hazreti Peygamber bunun üzerine, Ya Rabbi, ümmetimden don giyenleri affet, ey insanlar don giyiniz, o sizin elbiselerinizin en koruyucusudur ve hanımlarınız evden çıktıklarında onları donlarla koruyunuz, buyurdu.